Mübah şeylerin ferde helal olmasında mülkiyet şarttır. Mülk, şari'-i ta'ala tarafından kula verilen tasarruf iznidir. Bir şeyde iki mülkiyet tahakkuk etmediğinden iki kişinin bir şeye malik olması da imkansızdır. Asıl malik allah Tealadır ta ta'ala'dır. Tasarruf izni verdiği şahıs Onda tasarruf edeceği şeye mecazen malik yani sahip olur. Eşyada asıl ibahattır. Yani helal olmaktır. Nitekim Allah Teala Hazretleri "Huvellezî halaka fil O öyle Allah'tır ki yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı buyurmuştur. Bu ayette Lekum'deki lam harfi cerri, menfaat ve tahsisi ifade etmiştir. Ancak yerde olan şeyde, yani cüz'i şeylerde zarar tespit edildiği takdirde, şeriat da o zararı nazarı itibara aldıysa haram olur. Bir şey mübah olduktan sonra, helal olabilmesi için, Mülkün subutu şarttır. Mesela avcılık mübahtır. Sanat haline gelse dahi yine helaldir. Bezzaziye gibi fıkıh kitaplarında oyuncak ve sanat haline getirilen avcılık mübah değildir denmesinden haram kastedilmemiş, hilafı evla kastedilmiştir. Çünkü ayet-i kerimede "Uhillelakum saydul bahri" ''Size denizin avcılığı helal kılınmıştır.'' buyurulmaktadır. Nitekim el-Eşbah ve nezairin şarihi Hamevi diyor ki, ''Avcılığı sanat ve oyuncak haline getirmek haramdır.'' Diyenlerin sözü doğru değildir. Çünkü ayeti kerimede, ''Size denizin avcılığı helal kılınmıştır.'' buyurulmaktadır. Avcılık da kazançtır. Kazanç mübahtır. Binan avcılık odun toplamak gibi kazanç yollarından biridir. İbaha hususunda ikisi arasında fark yoktur. Bu takdirde bezaziyenin ibaresinin mukabilini haram veya tenzihi mekruha hamletmek yukarıdaki ayeti kerimeye ters düşmektedir. Ala kulli hal avcılık da kazanç yoludur. Bir şeyde tasarruf etme, yani mübahları şahsın kendi eline geçirmesinin üç sebebi vardır. Mübah olan şeyler, bu üç sebepten biriyle şahsa helal olur. Yani şahıs onda tasarruf etmekte serbestiyet hakkını kazanır. Birincisi, meşru yollarla mübah olanı istila etmektir. Avı vurmak, ve yakalamak gibi. Mesela bir adam, bir yere odun toplamış ise, diğerinin onu hazır lokma diye istilası halinde odun, istila edene helal olmaz. Toplayana helaldir. Çünkü istila eden, meşru bir surette istila etmemiştir. Ama bir araya toplayan, meşru yolda toplamıştır. Bu takdirde kişi, Vurduğu avı mülküne geçirmiş demektir. Başkasının yakalaması takdirinde kendisinde kim yakalarsa onundur gibi bir ifade bulunmadığı müddetçe av vuranındır, yakalayanın değildir. Böylece çöpe atılmış nar kabukları çöpten alanadır. Mülk mübah olan bir şeyde şer'an tasarruf hakkına sahip olmaktır. İşte bu hak, istila suretiyle kazanıldıysa, istila meşru olur. İstilanın meşru olmasının şartı, istila edilen şeyin, istila edilmesi anında başkasına mülk olmamasıdır. Bu takdirde başkasının mülkünün ciddi olarak yahut şaka olarak alınması caiz olmaz. Bu suretle alan, Reide meşru olarak istila etmiş olur. İstila edilen şey gasp ve çalıntıdır. Nitekim İmam Ahmed'in de tahric ettiği Ebu Hurre'te Errakaşi'den gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La yahillu malumriin mir'in muslimin illa bi tibbi nefsin minhu. Kendisinin hoşluğundan başka bir sebeple herhangi bir Müslüman kişinin malı helal olmaz. Binaen aley bir kişinin kardeşinin emtiyasını oyun olarak yahut ciddi olarak alması helal olmaz. Aksi takdirde böyle alırsa onu geriye vermesi vacip olur. Ala kulli hal, şahsın şer'i izni olmaksızın istila sahih olmaz. Nitekim El-İsfahani'nin de tahriş ettiği i̇bn Mes'ud'dan gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hurmetu malil muslimi ke hurmeti demihi Müslümanın malının haramlığı kanının haramlığı gibidir. Müslümanın nefsini korumak farz olduğu gibi Malını korumak da farzdır. Bazı fukaha, metruke bir araziyi istihsal haline getirmeyi, mülkiyetin mustakil bir sebebi saymışlarsa da, biz bunu dahi çobanın hizmetinde bulunmuş olduğu hayvanları istilası gibi istila konusuna dahil ettik. Onun için, mülk edinmenin sebebi üç tür denildi. Dörttür, Beştir denilmedi. İkincisi nakildir. Bey ve hibeler gibi. Ayn olarak veya menfaat olarak birbiriyle değiştirilen, bey yahut karşılıksız verilen hibe yahut nikah hul'u mukabilinde verilen mal gibi. Bunda dahi değiştirilecek ayn, veya menfaatin, gayrın tasarrufu altında olmaması şarttır. Binaen aleyh, kişinin izni olmaksızın malının satılması, cebir ve zulüm olur. Aynı zamanda, ödünç olarak alınan para veya başkasının, tasadduk edilmesi sahih olmaz. Bu dahi gasptır. Mesela, senden ödünç aldığım, Yüz bin lirayı hayırlı bir yere verdim diyen, borcunu vermiyorum demek istemiştir. Bu dahi zulümdür. Gayrın malında tasarruftur. Helal değildir. Üçüncüsü hilafettir. Yani dalın asıl yerine geçmesidir. Mirasta olduğu gibi. Mesela babanın vefatıyla evlat, sair mirasçılar gibi yerine geçmiş olur. Vasiyet, vakıf, ganimet suretiyle alınan şeyler gibi. İnsan cüz'i iradesini harcamaksızın bir şeyin mülküne geçmesi, vasiyet, vakıf, hediye ve mirastan başkasıyla mümkün değildir. Fukaha, vakfın kimsenin zimmetine geçmemesini tasrih etmişlerdir. Maksat, vakfın kendisi değil, vakıftan şahsa veya kuruluşa tahsis edilmiş faydalardır. Yani şahıs veya kuruluşun faydalanması da mülk edinmenin bir sebebidir demek istiyoruz. Ekmek mübahtır. Mübahın helal olabilmesi, yani şahsın onda tasarruf edebilmesi için ekmeğin şahsın mülkü olması gerekir. Gayrın mülkü mübahtır, helal değildir. Yani, sahibinden başkasının onda tasarruf etmesi helal olmaz, haram olur. Kişi, yukarıda sayılan üç sebepten başkasıyla, gayrın nezareti altında olan bir şeyde mülk edinemez. Binaen aleyh, sahibinden izin olmaksızın satamaz. Hayır cihetine veremez. Mesela, Devlet dairesinde çalışan, dairesinden bir düzine kalem alıp babasının hayrına veremez. Çünkü bu gayrın mülkünde tasarruftur. Böylece vakfa bakan bir kimse, vakfedicinin koşmuş olduğu şartlar dışında bir işçi alıp maaşını veremez. Rüşvet yollarıyla, gasp yollarıyla, kumar yollarıyla, İcbar yollarıyla alınan herhangi bir mal helal olmaz ve bundan sadaka vermek haramdır. Ancak malın sahibini bulmak imkansızsa bu takdirde mukabilinde sevap beklemeksizin bir şahsa veya bir cihete verilir.